Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncen Edebiyatı'nda. ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Ayşegül Sammezay. Merhaba Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ayşegül Hanım'la birlikte bugün yakın bir zamanda İş Belediye İstanbul Belediyesi tarafından yayınlanan 40 Kadın 40 Hayat kitabını konuşacağız. Kendisi bu kitabın editörü, kitap kadın eserleri. E, kütüphanesi e, ortaklığıyla e, gerçekleşti. Ayşegül Hanım bu kitabı yapma fikri nereden ortaya çıktı? Şimdi tabii şu var her şeyden önce e, arşivcilik ve tarih yazımı meselesi var. Yani e, arşivler e, şimdiye kadar oluşturulan arşivler 2000 yılından beri bilinen tarihte oluşturulan arşivlerde, e, malum hep e, hani devlet kültürü, dini kurumlar, yönetim yapısı vesaire vesaire, savaşlar, anlaşmalar üzerine kayıtlar vardı. Fakat 19. yüzyıl sonlarından itibaren neden bu tarih eee tarih yazını yazımı içerisinde kadınlar bizatihi yok? düşünmeye başlanınca tabii ki seçme seçilme hakkı vesaire mücadeleleri de çok önemli bir eee bu Kadın arşivciliği çok büyük önem kazanmaya başladı. Ee, i̇lk e, ilginçtir, 1800'lerin sonunda bir Fransız kadın e, yaptı bu, bu arşiv çalışmasını. Ee, böylelikle tarihin sadece erkeklerin değil, kadın arşivlerine dayanarak e, kadınlar üzerinden yazılabileceği e, fikri oluştu. Bu tabi çok aşamalar geçirdi bugüne gelinceye kadar çok aşamalar geçirdi. Kadın arşivsiliği ortaya çıkınca işte bunun artık duayenlerinden sayılması gereken Kadın Eserleri Kütüphanesi ki hali hazırda e yakın 70-80 küsur özel arşiv var. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden çıktı bu fikir. Madem elimizde kadın arşivleri var, o zaman onların biyografileri üzerinden e, bizde e, tarih yazımına katkıda bulunalım e, fikri ortaya çıktı ve e, sadece İspanyede değil, başka e, arşivlerde de e, Boğaziçi Üniversitesi olsun, Atatürk Kitaplığı olsun, e, başka arşivlerde de bulunan kadın arşivleri üzerinden. Ee, kadınlar e, hayatları nasıl yaşamışlar? Neler yapmışlar? Ee, ki Pertelniyel Valide Sultan, Sultan'dan başlıyor 1800'lerden ta Şehval Beşiroğlu'na kadar e, e, giden bir çalışma oldu bu. Tükür ee, e, ortaya çıktı. Ondan sonra e, o süreçte de ben e, o süreç içerisinde de yer aldım. Ee, şöyle diyeyim, Kadın Eserleri Kitiphanesi'nin bir e, sempatizanı olarak, <gülüyor> gönüllüsü olarak bu evet. proje içerisinde yer aldım. Çok güzel bir proje. Ee, çok da kıymetli bir kitap e, her açıdan. E, peki bu e, eser, yani kadınların arşivlerine e, kimlerin yazacağı, bu arşivlerin çünkü bol miktarda görsel malzemeler de var arşivlerden e, edinilmiş. E, bunu nasıl e, organize ettiniz? Bu e, kitabın hazırlanması sürecinde bu nasıl gerçekleşti? Böyle işte? oldu. Biz daha çok bu kimlikler üzerinden, bu karakterler üzerinde e, çalışma yapmış olan e, üniversite hocalarını, araştırmacıları tercih ettik. Ee, o konuda oldukça hassas davrandık. Ee, mesela Süreyya Ağulu e, biyografisi yazılırken bu konuda araştırma yapmış. Hatta bir kitap yayınlamış, baroda bir kitap yayınlamış. Ee, bir avukat hukukçumuz için e, sevişmeciyette. Efendim e, Leyla Erbil arşivi yap, e, biyografisi e, hazırlanırken gene Leyla Erbil üzerine oldukça uzun çalışmalar yapmış. Keza, e, Laika Karabey ya da Halit Çambel biyografisi yazılırken bu alanda çalışma yapmış üniversite hocaları ve araştırmacılar tercih edildi. Görsel meselesine gelince şimdi bu arşivlerde tabii ki epeyce bizim özel arşivi olan kadınla ilgili görseller de var. Ama kütüphanedeki kadın eserleri kütüphanesindeki arkadaşlar bununla yetinmediler. Onlarca özel arşivde tarama yaptılar. Başka arşivleri, başka kaynakları da değerlendirmeye çalıştılar. Görsel malzemeler böyleydi. Dedi. Çünkü bazen özel arşivlerde yeterince görsel malzeme olmayabiliyor ya da o görselle ilgili bilgi de olmayabiliyor. Başka pek çok kaynağı değerlendirdiler. Evet süreli yayınlardan da bayağı bir şeyler gördüm ben değil mi? Süreli yayınlar, fotoğraflar, evet. belgeler. Peki bu yazım sürecinde yazarlar için ortak bir dil nasıl kuruldu? Yazanları siz serbest mi bıraktınız yoksa belirli bir plan dahilinde mi hareket edildi? Şimdi ondan önce şunu söylemek isterim. Bu kitabın ortaya çıktığı dönem koronanın en cilcivli olduğu dönemde. Çok ağır yaşıyorduk koronayı. Yani bunu hatırlatmak istiyorum çünkü yazarlarımız çok büyük bir gayretle metinlerini, dosyalarını ortaya çıkardılar. Yani yeni yeni aşılar çıkmıştı, işe yarıp yaramayacağını bilmiyorduk, sokaklara çıkmıyorduk. Hepimiz kendi köşemize çekilmiştik. Ayrıca ailelerimizde insanlar vardı hastalanan, onları kaybediyorduk. Sadece kendi yakın çevreniz için değil, pek çok dünya içi, açıya ulaşamayan insanlar için bahbahlanıyorduk. Tam bu koşullarda birkaç yazar arkadaşımız torun bekliyordu mesela, ama evladını, kızını bile göremiyordu. Böyle koşullarda ortaya çıktı ama şöyle oldu. Ya bildiğimiz bu koşullarda tanıdık ama bütün bu içbrüklüklerden ve umutsuzluklardan. Bizleri biraz da olsun uzaklaştırdı ve şey yönlendirdi. Aklımızda kendi becerilerimize bilgi birikimimize yönlendirdi. Ee, yani tek tek her birimiz bizi biz yapan şeylere biraz yaklaştık bir şekilde. Işte. Yani en azından ben benim için böyle oldu. Dile gelince e, şimdi tabii ki okuyucu için e, okuyucunun e, okuma zevkini aşındırmayacak bir çerçeve oluşturmamız gerekiyordu. Buna karşılık her yazarın da kendi bunu kurması gerekiyordu ve az önce söylediğim gibi hepsi artık dilini kurmuş, oturtmuş hocalar ve araştırmacılar olduğu için bunu çok da sıkıştırmamak gerekiyordu. Yani köşeyi sıkıştırmamak gerekiyordu bu dili. Onun için şey belirledik, yani. Aslında bir yazmayalım lütfen. olabildiğince e, e, kadınların e, tercihlerini yönelimlerini aydınlatacak ortaya çıkarabilecek e, anekdotlara da yer verelim, e, özel tercihlerine şey yapabilecek açıklayabilecek e, gibi bir yönelge hazırladık. Ve bunu yazarlara gönderdik. Yazarlar da buna gerçekten çok şey yaptılar. Büyük bir e, istekle ve sevgiyle katıldılar buna. Yıllardır üzerinde çalıştıkları insanlar yani. Hani e, ne diyeyim lisans tezleri, doktora tezleri vesaire vesaire hazırlamış insanlar. Ben de elimden geldiğince buralarda çıkan çık, çıkan e, tefek sorunları hep kendileriyle paslaşarak halletti. Yani onlardan gelen Metin her zaman bazı düzeltmeler, öneriler vesaire olduğunda her zaman kendilerine ulaştı. 2-3 ee, kere e, Metin gitti geldi, gitti geldi ve bunu çok büyük bir sevgiyle yaptık. Onlar da çok sabır gösterdiler bu konuda. Ee, sonuçta bir, çünkü şöyle bir şey var. E, Çoklu, çok sayıda yazarın olduğu kitaplarda editörlük yapmak, yazarları kısıtlamadan, sınırlandırmadan editörlük yapmak gerçekten meşakkatli bir, çok kötü bir şekilde yazarlarınızı kontrol etme kuzağına düşebilirsiniz. Hep yönergelerle, önerilerle, tartışmalarla bu süreci çok hoş bir şekilde hallettik ben sonra pek çok yazar arkadaştan bu süreçten memnun kaldıklarını duydum ve çok mutluyum o bakımda evet çok güzel bir iş ortaya çıkmış Ayşegül Hanım bir ara verelim isterseniz şimdi ne çalalım? Ben şunu önereceğim şimdi tabii bizim 40 kadın kitabında yer alan kadınlarımız gerçekten çok büyük zorluklarla neşakkatli bir yaşamla kendilerini kabul ettirmiş kadınlar bizim de az ya da çok adını duyduğumuz pek çok insanın adını duyduğu kadınlar ama şöyle bir şey de var daha iyice kadın var böyle yani aile çevremizde bile bir ikisine hemen aklımıza geliveriz çok az imkanlarla işte çocuklarını büyütmüş erkek şiddetine karşı mücadele edip ayakta kalmayı başarmış en az birkaç kadın tanım tanımışız onların biyografileri henüz yazılmadı yani geçmişte bir yerlerde onlar hüzünle bekliyorlar sıranın kendilerine gelmesi ama ben arşivcilikteki yeni yaklaşımlardan ötürü bunların da yapılabileceğini düşünüyorum. Demem o ki onlardan birinin simgesi olmuş Gül Dünya var 2004 yılında öldürülen Gül Dünya. Şimdi Ocak 2023'te resmi rakamlara göre 31 kadın erkek şiddetinden öldürüldüğünü düşünürsek e, gül Dünya'yı hatırlamakta, hatırlamak da, hatırlamak hepimiz için iyi olacak diye düşünüyorum. Kötü bir anıyı iyi bir şekilde anmak olacak. Söz müzik ailenin müzik ait. Sezen Aksu da yorumladı sonra. Biz Aylin'in aslından dinleyelim yine. Gül, gül Dünya. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ayşegül Sönmezay'la birlikte çok özel bir kitabı 40 Kadın, 40 Hayat kitabını konuşuyoruz. Bu kitap Kadın Eserleri Kütüphanesi ve İstanbul, Büyük Bel İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yayınlandı. Ee, Ayşegül Hanım bu kitabın editörü. Programımızın ilk kısmında e, kitabın e, nasıl... E, bir, e, kitaplaşma sürecinden kadın arşivlerinden e, ve e, çalışma e, aşamasından bahsetmiştik e, geçen e, kısımda söylediğiniz şey çok önemliydi bence Ayşegül Hanım e, kolektif bir kitapta e, yazarları özgür bırakmak ve onlara hani, dikte edici olmayan bir e, rol vermek bu çok değerli bir şey bir de böyle hani sesi kısılmış Kadınların arşivleri üzerine yazan bir kitapta ki bunları kadınlar yazdılar. E, bu kadınların onları bu şekilde yazarken sizin böyle bir tavra e, ve kolektifliğe, çok sesliliğe e, hep birlikte yazarlarla birlikte önem verilmesi. Kitabın bence e, en güzel taraflarından biri ve bu çok da yansımış okurken bunu da görüyoruz e, kitabı. Kitap yaklaşık bin sayfalık bir e, kitap. 1500. Bin pardon bin çok bin özür dilerim 1500. <gülüyor> <gülüyor> ben O kadar büyük ki o kallavi evet, şeyi evet. taşırken de şey ben evde salona koydum açıp açıp bakıyorum böyle işte arada Hı -hı. ve bundan sonra ki yani bu kadınlar üzerine çalışacak birçok araştırmacıya da ilham verecek ve bilgi verecek bir kitap öyle değil mi? Bunu da yaparken düşündünüz mü aklınıza böyle de bir şey var mıydı? bu arşivlerde. Evet, evet tabii. Şimdi, şimdi doğrusu isterseniz bir e, kendiniz, e, hareket bakımından e, politik bir yanı var tabii ki. Yani dünya tabii ki gençlerin gençler sayesinde gençleşmeye çabalıyor ama işte İran'dan falan ülkeye kadar görüyoruz. Türkiye falan ülkeye gitmeyelim. Türkiye görüyoruz ki e, bir de kadınlar ve onlar gibi sesi az duyulanların kararlılığıyla gençleşmeye çabalıyor dünya. Şimdi bu için e, siyaset yanı, e, ve çok da iyi bir yanı. Ama onun dışında bir de şöyle bir yanı var. Az önce söylediğim gibi e, konuşmamızın ilk başında e, tarih yazımında kimin e, olaya nereden baktığı ki her bir tarihsel olayın çevresinde 360 derecelik bir açıyla Dolaşıp bakmamız icap eder. Ee, kadınların bakış açısının eksik olması çok önemli bir problem. Problematik hatta. Şimdi e, tabii bunun yapılabilmesi için e, araştırmacıların elinde bazı verilerin olması lazım. Yani ne oldu da hangi tarihsel dönemde Terkevniyel Valide Sultan şunu yaptı? Hangi tarihsel dönemde Adalet Ağoğlu kadınlıkla ilgili şunu söyledi? Ama bundan birkaç yıl sonra da şunu söyledi. Yani bütün bunların ya da Müfide ilham mesela. Şimdi bütün bunların görülebilmesi için de yeterince bilginin ortada olması lazım. Verinin daha doğrusu ortada olması lazım. Bu verileri sağlayabileceğini, kısmen sağlayabileceğini ama kısmen... Bizim kaynak belirttiğimiz için bu kitapta pek çok konuda görselleri nereden bulduğumuza kadar pek çok bilgiyi verdiğimiz için araştırmacıların bu çalışmayı ramplen olarak görüp başka ufuklara doğru yol almasını çok istiyoruz. En çok istediğimiz şeylerden birisi bu. Bu bir şey yapma, hani şöyle kallavi bir parantez açmak gibi aslında şeyde, kadın arşivciliğinde ve kadın biyografilerinde ve tarih yazımında. Kocaman bir parantez açmak gibi. Ama asıl amacı bu verilerle ki az önce söylediğim gibi oldukça sağlam tutmaya çalıştık verileri, araştırmacıların bir adım, üç adım, beş adım daha ileriye gidebilmeleri. Evet bir de şey dediğiniz gibi kadın tarihi çalışmak için açılmış bu büyük parantez bir taraftan ilham verici yani başka bir kadının hayatını okumak bir de başka bir kadının dilinden okumak biz okurları da başka kadınları merak etmeyi beraberinde getiriyor bu da çok değerli bir şey ellerinize sağlık o yüzden. Bir de en son sonuna geliyoruz programımıza şunu da konuşmak istiyorum bu aslında kitapta hem kadın arşivleri ve kadın hayatları kadınca yani feminist bir perspektifle yazılmış dolayısıyla sadece yazmak değil bir kadın olarak yazmak da bu kitabın önemli parçalarından biri midir ne dersiniz? Elbette tabii ee, şöyle küçük bir düzeltme yapayım. Birkaç tane erkek yazarımız da var. Evet. Tabii, da... Evet erkekler <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çoğu yazarımız kadın olmazsa birlikte birkaç erkek yazarımız da var. Onlar da e, gerçekten ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Tabii ki çok önemli. Şimdi e, çok kısaca bağlayacağım, hızlıca ya yani da ayrıntılarını etkinizden bu mevzunun. Deride arşiv hizmasında şeydan söz eder. Evet biz arşivlerde bazı belgeleri saklarken bazı belgeleri de ortadan kaldırıyoruz. Bunun her biri birer tercihtir aslında. Ve bu tercihler, yaptığımız her tercih aslında bir şeyi korumakken bir şeyi de tarihin, tarihe gömmektir. Yerin altına gömmektir der. Gerçekten böyle. Bu arşivlerde mümkün olduğunca tabii... E, arşivi veren kadınların e, veren kadınlar kendileri yapmışlar yaptılar bir kısmında büyük bir kısmında kendileri yapmışlar dolayısıyla kendi tercihleri var kadınların kendi tercihleri var ayrıca yazan arkadaşlar da evet kadın bu e, feminist bakış açısını e, bilen insanlar yani e, ben bu biyografi yazarken kaynaklarda neyi öne çıkarıp neyi bir planda tutacağımı e, bilen insanlar bunun da çok büyük katkısı oldu. Çok önemli söylediğiniz şey çok önemli. Yani e, ilk başta o Derrida'nın yanına gidip tekrar buraya gelipsek, didik gel yaparsak gerçekten çok önemli. Ona göre e, alıntılar yaptılar, ona göre seçimler yaptılar. Kadınların yönelimlerini belirlemekte bu bakış açısını kaybetmediler. Ön plana çıkardılar daha da. Evet çok ilham verici bir çalışma Ayşegül Yani sizin nezdinizde bu çalışmayı gerçekleştiren herkese sonsuz teşekkürler. Umarız bunlar sonrasında daha birçok benzeri çalışmanın da devamını getirir. Bitirirken sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet var. Yani şunu söylemek istiyorum bu çok... Türkçenin Ben onlar adına konuşmak isterim şu anda. Gündüz yıllık bir çalışmanın sonucu ama öyle yani, yazar yaptı, yazarlar yazdı, gördü, okudu falan değil. Yani bu böyle olumlu bir benzetme olarak söylüyorum. Elimdeki anı örmesi gibi. Küçük adımlarla yavaş yavaş ilerleyerek, hepimiz birbirimizi mutlu ederek ve hepimiz birbirimizden ilham alarak bir sonu kadınla dönüştüm. O sayede ortaya çıktı bu çalışma. Şey, ben ötürü memnunum. Kabinetlerde sütfanesinin bir gönüllüsü olduğum için memnunum. Öyle tarif etmek istiyorum kendimi. Ama bütün ekibe şükranlarımı sunmak isterim. İnanılmaz bir işbirliğiydi. Evet. Muhteşem bir işbirliği olmuş. Ee, çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için çok sağ olun. İyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.